أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ve ikimu salate ve atu zekate thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun İsrail oğullarından Allah'tan gayrısına ibadet etmeyecekleri, kulluk etmeyecekleri konusunda anne babaya iyilik edecekleri konusunda yakınlarına iyilik edecekleri konusunda, yetimlere ve miskinlere, fakirlere iyilik edecekleri konusunda söz aldığımızda ve yine insanlar için sadece iyiliği konuşun. Gerek onların önünde gerek arkalarında onlar hakkında daima iyiliklerini konuşun. İnsanlara iyi söyleyin, insanlara güzel muamelede bulunun, güzel ahlak ile onlarla muamelede bulunun, ahlakınızı güzelleştirin. Ağzınızdan çıkan söz, güzel olsun, küfür olmasın, çirkin olmasın, gıybet olmasın, haset ve öfke dolu olmasın, küfürlü, üzücü, çirkin Ahlaki kurallara uygun olmayan söz ve davranışlardan kaçının, insanlarla iyi geçinin, iyi muamelede bulunun, kardeş olun ve aqiyunu salate, namazı kılın ve atuz zekate, zekatı verin diye onlardan söz aldığımızda, tüm metevleytum illa kâliyel minkum. Ne yaptınız siz, ey İsrailoğulları? Bu sözleri verdiniz de ne yaptınız? Çok azınız hariç hepiniz bu sözleri unuttunuz. Hepiniz bunun tersini yaptınız. Çok azınız hariç. "Vu entum mu'ridun." Siz doğrusu sırt dönenlersiniz. Yüz çevirenlersiniz. Bu verilen söze yüz yüzünüzü dönenlersiniz. Bu verilen sözünüzü unutan insanlarsınız. Doğruluktan, ahlaktan, Allah'ın sizi davet ettiği güzel ilkelerden, ibadetten, insanlar arasındaki iyi geçinme ve iyi muameleden yüz çeviren, hatta huzursuzluğu talep eden, fitneyi talep eden Fitne ve huzursuzluk çıkarmak için ömrünü harcayan bir insan grubusunuz. Ancak çok azınız müstesna. Bugün de aynı hastalık devam ediyor. O zamanlar bu günlerde Adem biz de Adem oğuyuz. Onlara da peygamber geldi, kitap geldi. Bize de peygamber geldi, kitap geldi. Onlar ne yaptıysa biz aynısını yapıyoruz. Halbuki Öyle olmaması lazım. Hatalar tekerre etmemesi lazım. Bu ümmet insanlık için çıkartılan en hayırlı ümmettir. Allahu Teala öyle buyuruyor. En hayırlı ümmet en hayırlı olduğunu göstermelidir. Maalesef bugün öyle bir hatta mesele gelmiştir ki. Resmen Allah'ın ayetini okuduğunuzda ondan yüz çeviriyor vatandaş. Ama diyor, bu benim alışkanlıklarıma, bu benim öğrenmiş olduğum dine, bana takdim edilen dine aykırıdır. Ben bu ayetin manasına teslim olamıyorum, diyor. O zaman ne oldu? O zaman bu insan böyle diyen, lisanı hali ile böyle diyen ayet okuduğunda Ayete teslimiyet gösteremeyen insan nedir? Ben size söyleyeyim, Müslüman değildir. Kafir olur. Kur'an'ın bir harfine rıza göstermeyen, bir harfini inkar eden, bu böyle olmamalıdır diyen, manasını çeviren, manası olmadığı halde o şekilde ona kendi kafasına göre mana vermeye çalışan ve bu şekilde onu tahrif eden insan Müslüman değildir. Aranızda tartışma oluşan konularda Allah'ı Allah'ın ayetlerini Resulü, Resul'ün sözlerini fiillerini, sünnetini hakem tayin etmedikçe <gülüyor> Ya Muhammed Rabb'in adına yemin ederim ki asla iman etmiş olmazlar. Bu ayet kerime. Bir konuda bir tartışma söz konusu olduğunda Kur'an ve sünnet hakem olmalı. Ama dersek ki vatandaş Kur'an ve sünnet hakem olsun ama benim dediğim alim, benim sevdiğim veli kul daha üstündür, o hakem olsun, kafir olur. Kur'an'a teslim olmak lazım. Kur'an'ı her zaman üstün tutmak lazım. Sünneti üstün tutmak lazım. Çünkü bizim gidip de sorduğumuz kişi Elbette ki o da Kur'an'dan öğrenmiştir veya hadisten öğrenmiştir düşüncesiyle gidiyoruz ama öyle olur ki şeytan kendisini kandırmıştır. Öyle olur ki mevcut düzen ve mevcut yapı onu bu şekilde söylemeye mecbur bırakmıştır. Mevcut alışkanlıklar, örfi durumlar, geleneksel durumlar, Eskiden beri gelen alışkanlıklar onu gerçeği söyleme konusunda cesaretsiz kılmıştır. Cesaretini kırılmıştır. Dolayısıyla seninle ters düşmemek için toplumla ters düşmemek için insanlarla cemaatle ters düşmemek için ayetlerin manasını böyle kırpmıştır kenarından böyle değil o tarafını saklamış bu tarafını izhar etmiş veya yalandan Bildip, bilip durup efendim bilip durduğu halde ayetin manası böyledir, şöyle değildir efendim diye ahkam kesmeye başlamış olabilir. Bunu gerek makamı için yapabilir, makamı sarsılmasın, koltuğu sarsılmasın diye yapabilir, mevcut düzen devam etsin diye yapabilir, maddi imkanlar, maddi menfaatler devam etsin diye yapabilir. Yani şimdi Ahireti satıp da dünyayı satın alan insanlar yok mu? Var. Bazıları bakarsınız. Çok dindar görünür. O şekilde işini sürdürür. <gülüyor> Grubundan artık parasını neyse menfaatini alır. En kral mezheplere biner. Efendi, çalışma yok, çabalama yok. Ancak işte fel makamı var, mevkisi var. Ama halk Gelip veriyor, veriyor, veriyor. Niye veriyor? Yani herhalde en lüks Mercedeslere binsin diye değil yani. E sen bisiklete biniyorsan o da binsin. Allah'ın kulu yani. Sıradan bir Hacı Murat'a biniyorsan o da binsin canım. Ya niye? Farkı ne? Ama biz hep böyle efendim, gerçekleri göremiyoruz maalesef. İşte bazı insanlar bu menfaatleri kesilmesin diye böyle devam ediyorlar. Mesela okuldasınız, üniversite, üniversite okuyorsunuz veya işte ne bileyim hocanız anlatıyor bu mesele böyledir diyor. Siz diyorsunuz ki efendim o mesele öyle değildir. Bak Kur'an'da böyle bir ayet var. Peygamberimiz şöyle söylüyor. Tamam diyor sen. Sen sınıfta kaldın. O da şey, o notu Silah olarak kullanıyor Niye benim dediğimin lafımın üzerine Laf koyuyorsun Benim dediğimi kabul edeceksin diyor Etmediğin takdirde sana not da yok Yarın mezun olduğunda Efendim asistanlıkla vermem Vesaire O zaman ne yapıyoruz biz Öğrenci olarak diyelim ki Aman boşver asistanlık yok Not yok dünya yok diploma yok ya Arkadaş bu iş zor Sükut sükut Sükut edelim Olmuyor işte bu da. Bunu da Allah razı olmuyor. Evet. Vakit daraldı değerli Müslümanlar. Gelecek dersimizde Bak Bakara Suresinin 84. ayetinden devam edeceğiz. Ve ahru da'wana. elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyine muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in